Günler çok kıymetli dinleyenlerimiz Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu olsun diliyoruz Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin Ve ona inanan tüm insanların üzerine olsun diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle Programımıza başlıyoruz. Çok değerli dinleyenlerimiz. Ebu Bekre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda birisi başka birisini met etti. Bunun üzerine peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam birkaç defa "Yazık sana. Arkadaşının boynunu vurdun." ...eğer içinizden birisi... ...başka bir kimseyi mutlaka edecekse ...filan kimsenin şöyle şöyle olduğunu sanıyorum desin. Bunu da gerçekten o kimsenin öyle olduğunu zannediyorsa söylesin. Çünkü onun gerçek mahiyetini Allah bilir. Hiç kimse Allah'a karşı birini temize çıkarmaya çalışmasın... ...buyurmuş Nebiler Nebisi. Yine... Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir adamı başkasını aşırı derecede överken işitti. Bunun üzerine onu mahvettiniz, adamın belini kırdınız buyurdu. Yine bu hususla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir kimse insanlar mahvoldu, perişan oldu derse asıl mahvolan kendisidir buyuruyor. Yine Ebu Hurayre radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kamil ve sadık bir mümine lanetçi olmak yakışmaz. Evet değerli dinleyiciler, iki bir insanı övmekle İki de bir insanın hakkında kötü söylemek, lanet etmekle ilgili hadisi şerif zannediyorum bize bir ölçü olmuştur inşallah. Geldik bugünkü öykümüze, bugünkü öykümüzün adı kişisel bir hak. Program yapımcısı televizyon müdürüne telefon ederek üst kuruldan aradılar efendim dedi. Şu anda oynayan filmin müstehcen olduğunu belirtip ikaz ediyorlar. Bir diyeceğiniz var mıydı? Müdür, "Üst kurulu falan bırak be kardeşim." diye gürledi. Koltuğuna kurul da film seyret. Kişisel haklarımıza karışmasınlar. Program yapıncısı filmin ortalarında tekrar telefon ederek, "Bazı vakıflardan aradılar efendim." dedi. Oynatmakta olduğumuz filmin Gençlerin ahlakını bozduğunu ve onları kötü yola ittiğini söylüyorlar. Bir diyeceğiniz var mıydı? Müdür yine gürleyerek kişisel haklarımıza karışmasınlar yahu diye tekrarladı. Bizim de çocuklarımız var. Hatta kızım şu anda erkek arkadaşıyla birlikte seyrediyor bu filmi. Adam filmin sonunda bir daha telefon ederek karakoldan aradılar efendim dedi. Kızınız Erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğramış bir diyeceğiniz var mıydı? Meselesem hadiselere tepki vermeden çok uyuşuk ve duyarsız bir hale gelen bir toplum olduk. Çoğu zaman ifade ettiğim gibi hangi televizyon olursa olsun hangi kanal olursa olsun neticede bütün bunları denetleyen, düzenleyen bir kaide, bir kanun, bir kurul vardır. Onun için aile yapımıza, ahlaki yapımıza ters olan bir yayın gördüğünüz, duyduğunuz zaman bunu ilgili kuruma, Ritup diye ifade edilen ilgili kuruma şikayet etmemiz tüm aile bireylerinin, aile reislerinin, anne babalarının ve bu ülke insanlarının hakkı. Onun için eğer ki bu ahlaksızlığı ifşa eden, bu milletin örfüne, adetine, inancına, manevi değerlerine ters düşen yayınlara millet olarak tepkimiz güçlü olsaydı, şu anda onu yayınlayanlar yayınlamaya cesaret edemez, yayınlamazlardı. Ama evinizin kapısı bir gün çalınsa, çok özür diliyorum ama kapıyı açtığınızda karşınızda bunu söylerken de sıkılarak söylüyorum. Çırılçıplak veya mayolu bir bay veya bayan gelse siz onu eve alır mısınız? Odanızın içerisine ailenizle oturtur musunuz? Odanızda bağışlayın erkek kadın sarmaş dolaş yaptırır mısınız çocuklarınızın, eşinizin, kızınızın yanında? Buna biliyorum ki hepiniz hayır diyeceksiniz ama o ekranda bunları seyretmek veya seyrettirmekle, yayınlanmasına tepki göstermemekle, tabi yine kanun ve kaide çerçevesinde diyorum tepki göstermemekle biz buna zaten vize vermiş oluyoruz onun için yıllar önce defaatle arz ettiğim gibi yine arz ediyorum Allah cümle geçmişlerimize ve ona da rahmet eylesin Adil Hoca Efendinin dediği gibi önce gözünüz alışacak sonra da gönlünüz elhak doğru çıktı önce gözümüzü alıştırdılar Sonra da gönlümüzü alıştırdılar. Şu günlerde cadde ve sokaklar plajlardan farksız hale geldi. Onun için ne olursunuz benim tepkimle ne olur demeyin. Ne olursunuz yahu bir telefon açmakla ne olur demeyin. Bir faks çekmekle ne olur demeyin. Bir mail atmakla ne olur demeyin. Eğer milletimizin, gençliğimizin, neslimizin ahlakını bozacak... Manevi değerlerini sarsacak, zedeleyecek bir yayın var ise buna tepki göstermek hepimizin üzerine bir borç olduğunu zannediyorum değerli dinleyiciler. Evet, dünden de hatırlarsınız yine Üstad Bediüzzaman ile ilgili sohbetimizle devam etmeyi düşünüyorum inşallah. namaza durduğu vakit sanki küçülürdü, diyor. Onun nazarında, imandan sonra en büyük hakikat namazdı. Namaz, kulun Rabbi ile görüşmesi, mahlukatı temsilen, tesbihini, hamdini, takdisini takdimiydi. Miracıydı. elini kaldırdığında, Arkasında melekten semeye koca bir kainat, bütün efradı ile saf tutmuş gibi nazara alıyordu. Zira öyle anlatmış, öyle izah edip ders vermişti. Vazifesini iyi yapmalı, mahlukatın mümessilliğinin hakkını vermeliydi. Namazını yüzbaşı Re'fet Barutçu ağabeyden dinleyelim. Üstad namaz vakitlerini hiç geçirmez. Vakit girince hemen namazını eda ederdi. Kendisi namaza dururken biz arkasında çok heyecanlanırdık. Heybet ve huçu içinde namaza bir girişi vardı ki tarifi mümkün değil. İlahi Yarab, İlahi Yarab, İlahi Yarab. Allahu Ekber diyerek sarsılır ve haşyet içinde sallanarak süratle namaza girerdi. Biz arkasında korkardık, ürperirdik. İşte namaz buydu. İnsanın şeref tahtıydı. En büyük hazı, en ulvi aşkıydı. Ondan bıkılamazdı. Suya özlem gibi beklenmeliydi namaz. Üstadın namazını, ve vaktinde kılmakla ilgili hassasiyetini Bayram Yüksel ağabey de şöyle anlatıyor. Üstadımız namazı çok huşu içinde kılardı. Sureleri okurken tane tane okurdu. Namaza dururken tam huzura vardığında niyet ederken Allahu Ekber dediği zaman bizler arkasında korkardık. Mübala olmasın ahşap bina sarsılırdı. Üstad namaz vaktine çok dikkat ederdi, namazı vaktinde kılardı. Mesela Isparta'dan çıktığımızda, emirdağa beş dakika sonra varacak olsak bile, Üstadımız saate bakar, kış fırtına olsa beklemez hemen namazı vaktinde kılardı. Kırlarda olsun, yolculukta olsun namazı vaktinin evvelinde kılardı. Hafız Nuri Güven de aynı ahvale şahit olanlardandı. Namazını benzer ifadelerle anlatıyor. Namaza durduğu vakit sanki küçülürdü diyordu. Demek o anda küçüklüğünü iliklerine kadar duyuyordu. Namazdan önceki halini belki beş dakika namaza durması sürerdi diye tarif ediyordu. Namaz terk edilecek, sahipsiz, yetim bırakılacak, olmayınca olacak şey değildi. O boşluk hiçbir şey ile doldurulamazdı. Onsuz kainat abes, varlık meyvesiz kalırdı. İnsan namazla etrafında pervane olan mahlukatın hakkını ödüyor, hukukunu ihlal etmemiş oluyordu. Ruhunun gıdası, ölümsüzlük vehminin ilacıydı namaz. İnsanın en eşref ve en leziz anı namazdaydı. Onun içindir ki hiçbir durumda namazını bırakmıyor. Onsuzluğu adeta nefessiz, havasız, susuz kalmaktan daha öte görüyordu. Zira namaz ebedi hayatın soluğuydu. Bir sonraki vakte kadar yaşamak garanti olmadığından secdesiz gitmemek için belki de her namazı son namaz edası ile ifa etmek istiyordu. İnsan nevinin en evvel ve hakiki işi oydu. Bir işten akşama kadar 10 lira alan adamın 10 dakikalık bir işten 1 milyon alması karşısında o 10 dakikalık işe karşı lakayt kalması, 10 liralık işimden eksilir mi acep diye vehvetmesi, abes, kıyası manasız bir cehaletti. O kılacaktı ve her halükarda kılardı. İş yoğunluğunu. Meşgale çokluğunu değil elinin kolunun bağlı olmasını, iradesinin elinden alınmasını bile namazsızlığa bahane olarak görmemişti ki o samimiyet harika bir ikramı netice vermişti. İhtimal asrının savruk insanına halinin diliyle daha o günden değil müşkülleriniz elinizi kolunuzu bağlasalar namazı bırakmamalı. Dost ile randevunuzu aksatmamalısınız diyordu 1895'te İçtimai meselelere alakasından endişe eden Mardin Mutasarrıfı Nadir Bey tarafından Elleri ve ayakları kelepçelenerek iki jandarma nezaretinde Bitlis'e nef yedilmişti. Yolda meşhur Şeyh Musu Anzeli ismini Zatın kabrinin bulunduğu ziyaretgah mahaline geldiklerinde öyle vakti girdi. Molla said Meşhur, jandarmalardan namaz kılmak için kelepçelerini açmalarını istedi. Fakat jandarmalar şüphelenerek açamayacaklarını ifade ettiler. Üstad Hazretleri hiddetlendi ve kelepçeleri bir mendil gibi önlerine attı. Namazdan sonra gelin kaydı ayağıma vurun dedi ise de, bu hali keramet sayan muhafızlar biz şimdiye kadar muhafızlarınız idik bundan sonra hizmetçileriniziz dediler. Namaz için din için aynı samimiyet sergilense kim bilir daha nice zorluklar kolaylaşacak neler insanın hizmetine girecek bereketler görülecektir. Üstad harpte bile namazını terk etmiyor askerleri ve talebelerini ikiye ayırıyor. Bir grup namaz kılarken Diğer grup namazını eda ediyordu Zira Muvaffakiyeti de Mağlubiyeti de Ölümü de hayatı da Namazın sahibi veriyordu Hastalandığında Bin meşakkatle de olsa Namazını kılıyordu Emir Dağı'da aldatılan Bir bekçi Geceleyin penceresine merdivenle çıkmış Yemeğine Zehir katmıştı Zehir çok tesirliydi. Üstad bir hafta kadar aç susuz denecek bir halde, perişan bir vaziyette inlemişti. Bu şiddetli hastalık zamanında bile asla namazını terk etmedi. Değişik vesilelerle ve başka zamanlarda zehirlendiklerinde de hep namazını kılmış, hastalıkları tahammül edilmez hal aldığında iki üç gün farzı yatağında eda ettiği olmuştu. Kim bilir kaç yaşında namaza başlamıştı. Bir yönüyle talebesi, bir yönüyle misyonunun tamamlayıcısı olan bir büyüğün, 4-5 yaşlarında namaza başladığını bildiğimize göre, onun hakkındaki tahminlerimiz de isabetsiz olmayacaktır. Zira öyle bir maneviyatı ve kulluğu olmayanın, ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında, Ahali Nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken, ben akrabama muhalif olarak Ya Gavs-ı Geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, Ya şey sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur. Acayiptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş demesi mümkün değildir. Yine 17 yaşındayken halka zulmettiğini duyduğu Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'yı pervasızca hidayete ve namaza daveti de meşhurdur. Onun hayatının hiçbir döneminde ibadet hassasiyetinde boşluk olmamıştır. Onu devrinin birçok insanından farklı kılan yanlarından birisi de bu olduğu gibi, insanlara asıl verilmesi gereken hal dersi de odur. Mahlukata karşı korku elini tutmamıştı ama Rabbine karşı saygısızlık kokacak en küçük şeyin gölgesinden korkuyordu. Bir gün Van'da ihtimal erek dağındı iken ayağı yara olmuştu. Talebesi Molla Resul'e ayağını gösterdi ve merhem sürmek istediğini söyledi. Molla Resul o esnada ateş yakmakla meşguldu. Durumu anlamıştı. Biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor. Bizim gibi rahat otursan ayağın yara olmayacaktı. Çok ibadet ettiğini, bu ibadet temposuna ayaklarının, parmaklarının dayanamadığını ifade ediyor, kendisini fazla zorladığını düşünüyordu. Bediüzzaman Hazretleri Mulla Resul ile aynı kanaatte değildi. Ne yapsa yeterli görmeyecekti. Zira o vazifesi çok bir misafirdi. Molla Resul, Molla Resul. Kısa ömürde, kısa dünyada ebedi hayatı kazanmaya gelmişiz. Hem burada oturayım, hem cennet dava edeyim. Olmaz böyle şey. Onun için cesaret edemiyorum rahat oturmaya dedi. Molla Resul'ün bunun üzerine söyleyecek sözü yoktu. Merhem sürelim. Belki iyi olur diye cevap verdi zaman hazretlerine Hizmet etme şerefine erenlerden birisi de Çaycı Emin Çayırlı beydi. Bu bahtiyarlığa Kastamonu'da ermişti Alışverişini yapıyor Sobasını yakıyordu Yine bir gün sabah erkenden Sobasını yakmak için evine gitmişti Dolunay geceyi aydınlatmış Vaktin erken olduğunu Fark edememişti Sabah ezanına daha iki saat vardı Sessizce odasından içeriye süzüldü. Hava çok soğuktu. O hiç kimsenin olmadığı o saatlerde kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine yönelmiş seccadesinin üzerinde ibadet ediyordu. Sürgündü, yalnızdı. Evi, çocuğu, ailesi, akrabası yoktu yanında. Adeta meşhur şairimizin dediği gibi Dünyada taşınacak bir kurbaşınız var, onu da hangi diyar olsa götürürsünüz demiş. Davası hatırına her türlü sıkıntıya katlanmıştı. Kalbiyle birlikte ellerin de Rabbin'e açmış, mum ışığında, seherin soğunda hazin bir sesle dua ediyor, için için yalvarıyordu. Çaycı Emin donmuş kalmıştı. Sobayı yakmayı da, dünyayı da. Kendini de unutmuş veya belki de unutmamış o müthiş manzaraya ve havaya gölge düşürmemek, gürültü çıkarmamak için beklemişti. Sanki o odadan sonsuzluğa doğru bir pencere açılmış gibiydi. Tam bir buçuk saat o ulvi hali heyecanla titreyerek, ürpererek seyretti. Nihayet uzaklardan, o günlerde... Ezan niyetine Türkçe okunan Sesler gelmeye başladı Hayret Hazret Çaycı Emin'i fark etmişti Döndü Emin Sen çok büyük bir hata ettin Kasem ederim Yemin ederim ki benim bir vaktim vardır O vakitte melaike de gelse Kat'i bir surette kabul etmem Sen çok yanlış ettin Bir daha böyle hareket etme Bu kadar erken gelme Ezan okunmayınca gelme dedi Çaycı Emin af diledi, ay ışığının kendisini yanılttığını, bir daha ezandan önce gelmeyeceğini söyledi. O, Rabbine yönelmiş, Rabbi ile konuşuyordu. Ona teşekkürünü ve minnetini ifade ediyor, dersini, sırrını ona açıyordu. O anda sağını solunu görecek, melaike dahi olsa yüzünü mahlukata dönecek hali yoktu. O, hep Allah Celle Celaluhu hakikati etrafında dönmüş, bir kere Allah dedikten sonra artık ondan dönmemişti. Selahattin Çelebi Kastamonu'da ziyaretine gitmiş. Karadağ çıktığını öğrenince bir saat yürüyerek dağa çıkmıştı. Uzaklardan bir tepenin zirvesinde ağacın altında bembeyaz giysiler içinde bir zatın namaz kıldığını gördü. Zaten yüksek yerlerde namaz kılmayı severdi. O olmalıydı. Yanına gitti diz çöktü, selamdan sonra yaptığı duaya iştirak etti, amin dedi. İnsanlığın ve İslam dünyasının huzur ve selameti, dünyevi ve ukrevi saadeti için hazin bir sada ile niyaz ediyordu. O namazı ve huşuğu ile hatırlanıyordu. Şevket Demiray, zamanı barlaya getiren jandarmaydı. O nazik, o efendi, o dünyasını bir eliyle kaldırıp, Küçük bir çıkımda taşıyan sakin ve mutedil adamın suçunun ne olduğunu anlayamamıştı. Dünyalıkları dünyalara sığmayanların talebi dünya olmayan bu adamdan ne adına nasıl bir endişeleri olabilirdi? Çözemedi. Onlara ikramda bulunuyor. Onlar ondan helallik dilemesi gerekirken o onlardan helallik istiyordu. İncinse de incitmeyi bilmiyordu. Jandarma Şevket'in aklında da, onun namazı kalmıştı. Aylardan Şubat olduğu için günler kısaydı. Onlar kayıkla ilerlerken ikindi vakti girmişti. Namaz kılmak istedi. Kayığın yönünü kıbleye çevirdiler. Allahu Ekber diye bir sada duydu. Böyle heybetli ve haşmetli bir tekbiri hayatında ilk defa duyuyordu. O öyle bir namaz tekbiri idi ki kayıktakilerin hepsi ürpermişti. Belki Allah'ı hiç o kadar kendilerine yakın hissetmemişler. Kendi durumlarını hiç o denli derin düşünmemişlerdi. Evet Allah büyüktü ve önemli olan geçici hal değil istikbal gün değil akibetti. O ses insana kendi muhasebesini yaptırıyor, hayat serencamasını sızısını duyuruyordu. Hali hiçbir hocanın haline benzemiyordu. Jandarma Şevket ve teknedekiler kayı kıbla istikametinde tutmaya çalışıyor. O dünyasını arkada bırakmış Rabbine hamd ediyordu. Selam verdiğinde onlara döndü. Beli tamam kardeşim zahmet ettiniz dedi. Namaz fani insanın ebeden namzet edilmesiydi. Mahluk olmasına sonradan var edilmesine ve sermayesizliğine bakılmadan... Ezeli ve ebedi bir zata muhatap yapılmasıydı. Rahmetin en büyük tecellilerindendi. Hiçin hep ile muhatap olduğu makam namazdı. Hiç her şeyin sahibinin huzuruna namazla çıkıyordu. Ne demeli, nasıl yapmalı, hangi şeyler söylenmeliydi? Ezel ve ebed sultanının huzurundaki acizliğini o da bütün idrak ufukları gibi çok iyi duyuyordu. Ondan diki Hilmi Arıcı Bey'in şahitliğiyle namaza başlarken sanki kemikleri çatırlıyordu. Demek namazın ağırlığını bütün benliğiyle yaşıyordu. Sahabe efendilerimizin de radiyallahu anhum ecmain namaza giderken renklerinin atması, sağındakini solundakini tanıyamaz hale gelmesi bundandı. Bediüzzaman hazretlerinin namaz kılışına şahit olanlar, Kendilerinden hicap duyuyorlardı. Hazreti Ali efendimiz de olduğu gibi kendinden geçiyor. Hafız Namık Şenel'in ifadesiyle adeta yok oluyordu. Hazreti Ali efendimizin radiyallahu anhın vücudundaki oku namazda çıkarmışlardı. Bediüzzaman hazretleri onun talebesiydi. Üstelik hem Hasan'i hem Hüseyniydi Dersini oradan almıştı. Namaz, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri ile dinin direği, Necip Fazıl'ın uyarlaması ile gereklerin gereğiydi. Bediüzzaman hazretlerinin ruhunun ve ebedi alemin havası, suyu namazdı. Çocukluk ve gençlik yıllarında gece namazı için nefsiyle mücadele etmiş, ihtimal daha sonraları nefsi teslim-i silah etmek zorunda kalmıştı. Zübeyir ağabeye ben gece namazı için yirmi sene nefsimle mücadele ettim sonra hacet kalmadı demişti. O namazsız yaşayamazdı. Ondaki namaz aşkı o kadar tesirli idi ki hapishaneler onunla mescide dönüyordu. Kasap Tahir afyonlu bir eşkiyaydı. İdama mahkum olmuş temyiz mahkemesine başvurmuştu. Bir gün üstadı ziyaret etti. Üstadımız kendisine sen namaza başla, ben sana dua edeceğim, sen inşallah kurtulacaksın dedi. Bunun üzerine Kasap Tahir namaza başladı ve kısa sürede nur dersleriyle ıslah oldu. Nihayet temyiz mahkemesinden cevap geldi, idam kararı bozulmuştu. 1950'de umumi afla tahliye edildi. Kasap Tahir her fısatta benim kurtuluşum Hoca Efendi'nin, yani Üstad Hazretlerinin kerametidir diyordu. Cenabı Hak'ın Hakk'ın sonsuz rahmetine namaz teşekkürüyle mukabele etmemek mahlukatın en şereflisi olan insana yakışmıyor. Bu hal onu insanlıktan süküt ettiriyordu. Namaz hakkında enfes dersler veriyor. Nefisleri ikna etmeye, kalplere o büyük hakikati duyurmaya çalışıyordu. Yeryüzü bir mescit. Alınların kiri secdelerde yıkanmalıydı. Eklense de başıma dünyada kaç baş varsa, başım onların hepsi için secdeye varsa denmeli, ondan daha güzeli hepsiyle birlikte secdeye varılmalıydı. Davası oydu. Doçent doktor Nurettin Topçu, 1952'deki Gençlik Rehberi Mahkemesi'ne gitmişti. Mahkeme uzamıştı. İkindi vakti geçmek üzereydi. Yerinden kalktı, Namaz için müsaade istedi. Siz kararınızı verin, ben namaza gidiyorum dedi. Belki mahkum edecek, belki idamına karar vereceklerdi ama umurunda değildi. Önemli olan ezel ve ebed sultanının kararı idi. Ve o Celle Celaluhu namaz demişti. Reis üstadın talebini kabul etti ve mahkemeyi bitirdi. Namaza olan hassasiyeti talebelerini de aks ediyordu. Yaşıyor yaşatıyordu. Bayram Yüksel ağabeyi nurları vermek üzere esaretten tanıdığı ve ahbabım dediği Japon başkumandanına göndermiş. Bayram ağabey Kora Harbi'ne iştirak etmişti. Mübarek ağabeyimiz savaşta namazını hiç aksatmamıştı. Allah'a şükür hiçbir zaman namazımı terk etmedim. Hatta cephede namazımı kılarken tüfek üzerinde secde ediyorum, ediyordum. Düşmanın havan mermisi mevzimin üzerine isabet etti. Bu esnada ağzıma toprak doldu. Ben yine namazımı hiçbir zaman terk etmedim. Cenab-ı Hak çok sıkıntılar içinde çok kolaylıklar ihsan etti diyordu. Ellerini, ayaklarını kelepçeleseler namazını aksatmayanın talebesi de böyle oluyordu. Üstadımızın namazını manevi evladım iltifatına mazhar, nurun sadık hizmetkarı, ve mutlak varislerinden Sungur ağabeyimizin bakışlarında görmek gerekir. Zira kendi ifadeleriyle varlığının bütünüyle ona bağlı olanların ufku ve idraki kabulleri kadar geniştir ve bizlerle aynı değildir. Üstadımızın namazı, namazdaki mazariyeti, heybeti, huzuru ve huşuğu bambaşkadır. Biz onu ifade edemeyiz onun namazdaki nihayetsiz tecelliyata mazhariyetinden bizim hissettiğimiz milyarda bir dahi olamaz. Evet bu katidir. Namaza duruşu, ilk tekbiri alışı, ellerini bağlayışı ve Cenab-ı Hakk'a dua ve tezellülü, Fatiha'yı kıraati, Fatiha'nın her bir kelimesini teker teker cümle cümle ve bütün meratibiyle okuyup hissetmesindeki ...ve dergah-ı ilahiye takdim etmesindeki, ...vüs'at, külliyet ve ulviyet, ...bizim gibi hiç enderlerin beyanına gelemez. Hele, namaz teşehüdündeki, ettahiyyat kelimatı ı mübarekesini, ...Cenab-ı Hakk'a takdim ederken, ...nasıl bütün kainatı ruhunun eline alıp, ...öylece arz etmesindeki kutsiyeti ifade edemeyiz. Günümüzün insanının, ...yaralı kalplerinde, Namazı duymaları için, namaz aşı o zatla tanışmaları, taslarını onun deryasına daldırmaları çok önemlidir. Belki o zaman arkalarına kainatı alacak, önlerinde insanlığın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem imam olarak hayal edip, onu imam olarak hayal edip, peygamberlerle ve evliyalarla dolu azim bir cemaatin içerisinde, ...el bağladıklarının... ...şuuruna varacaklardır inşallah. Değerli dinleyenler... ...üstadın namazı bu. Ya o üstadın... ...peygamberi olan... ...Hazreti Muhammed Mustafa'nın... ...namazı nasıl olur? Onun için... ...ben demiyorum ama... ...diyenler diyor... ...diyorlar ki... ...gönül koyuyorum diyor... Namazı alel acele kılan insana gönül koyuyorum diyor. Bir yemek hazırlığı için bir iki saat geçiren, şehevi bir arzuyu tatmin etmek için bir iki saati feda eden insanın, Allah'ın huzurunda namazı eda ederken, üç beş dakika içerisinde eda edip, onu geçiştirmesi anlaşılır gibi şey değil değerli dinleyenlerimiz. Onun için ne olursunuz Allah aşkına. Şimdiye kadar nefsimin şahsımın kendimin de kıldığı namazlar dahil diyeyim. Sizler üzerinize alınır alınmazsınız. Onu ben bilemem. O kendinizle ilgili. Ama en azından bundan sonraki namazlarımızda namazın hakkını vermeye çalışalım. Ve düşünün. Mahkemede kendisinin. Mahkumiyetine karar verilecek. Dönüyor namaz diyor. Bir şehre girmeye beş dakika var. Ezan okunur okunmaz namaz diyor. Rusya'da esarette namazı kaçırmamış. Harpte namazı ihmal etmemiş. Bir örnekler silsilesi var önümüzde. Tabi resmi toplantıları kastetmiyorum ama. Bir araya gelen istişari mahiyette. Değişik şekillerde yapılan toplantılarda bazen bakıyoruz ki bir saat iki saat geçiyor. Neredeyse kerahat vakti girecek. Haydin haydi haydi Allah Allah Allah Allah namaz abdest. Hele bir de sünnetler feda ediliyor. Bir farza geçiştiriliveriyor. veriliyor. Şimdi eğer biz efendiler efendisinin yolunda isek. Eğer biz. Üstadın açmış olduğu yolda yürüyorsak onun izindeysek. Bu ne turşu bu ne perhis Allah aşkına. Onun için nur talebeleri. Onun için Efendimizin arkasında gitme duygu ve düşüncesiyle ona ümmet olmayı şeref bilen müminler. Namaz dendiği zaman her şeyimiz durmalı orada. Eğer tüccarsak bırakmalıyız. Eğer bir şeyle meşgul oluyorsak bırakmalıyız. Eğer ev hanımıysak temizlikle, bulaşıkla, yemekle meşgul oluyorsak bırakmalıyız. O ezan adeta bizim hayatımızın ciddi şekilde böyle bölüveren ve önümüze cennete giden bir yolu açan bir husus gibi hemen o anda Allah'ım sen çağırıyorsun Allah'ım beni. Senin davetin olduğu yerde ...dünya ve dünyaya ait işlerin lafı mı olur Allah'ım? Toplantıdaysanız... ...bir şeylerin kararını vermek üzereyseniz... ...eğer o verdiğiniz karara... ...bereket, hayır gelmesini istiyorsanız... ...kesin orada onu. Çünkü Allah'ın huzuruna gitmek... ...Allah'ın huzuruna bekleniyorsunuz... ...o anda şu veya bunun kararının lafı mı olur? Namazınızı tane tane... Ağır ağır eda edecek. Hani bir futbolcu sahaya girmezden evvel en az bir 10-15 dakika ısınır. Ondan sonra sahaya girer. Futbolla meşgul olanlar bilir bunu. Yahu namazın futbol kadar da mı bir değeri yok? Veya bir fikriye gidiyorsunuz 2-3 saat yok efendim çi köftesiymiş, yok efendim kebabıymış, salatasıymış... 2-3 saat bir ön hazırlık sürüyor. Yahu kardeşim... ...namazın bir yemek... ...damak tadı kadar da mı kıymeti yok... ...diyesi geliyor insanın. Onun için... ...ne olursunuz Allah aşkına. Namazı namaz gibi kılalım inşallah. Bundan sonra... ...bir vakit namazı öyle kılsak... ...sonra da Rabbimizin huzuruna gitsek... ...zannediyorum... ...niyetinizle muamele göreceksiniz inşallah. Onun için... Namaz üstadın hayatında öyle bir yeri vardı. Efendimizin hayatında öyle bir yeri vardı. Ondan sonra gelen büyüklerimizin hayatında öyle bir yeri vardı. Ve namaz geçiştirilecek, hemen bizim halk tabirle iki kat bir ayar edilecek bir şey değildi. İşte o namaz müminin miraca çıkarır. İşte o namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. İşte o namaz, Fatih'in İstanbul'un fethinden sonraki üç defa tekbir getirip niçin diye sorulduğunda ben tekbir getirince önüme Beytullah Kabe gelirdi. Gelmedi onun için üçüncü tekbirde namaza başladım. Dediği gibi o namazda siz kendinizi bir anda Beytullah'ın yanında hissedersiniz. O namazda siz kendiniz ruhaniyatın, ruhanilerin, ve peygamberlerin, evliyaların arasında hissedersiniz. Ama o namaz olmadığı için şu günümüzdeki tablo kendi adıma maalesef böyledir. Bu noktadan Cenab-ı Hak bizlere, Efendimizin, Üstadımızın ve ondan sonra gelen büyüğümüzün, büyüklerimizin namaz anlayışının, şuurunun bize de yansımasını, bize de tesir etmesini, bizim de namazımızın Onların namazları gibi olmasını diliyor, dileniyoruz. Şu ana kadar namazlarda yapmış olduğumuz hatalardan, kusurlardan, eksiklerden dolayı da Rabbimizin bizi bağışlamasını o rahmeti sonsuzdan diliyor, dileniyoruz. Hayatımızın bundan sonraki kısmındaki namazların da o şuurla kılmayı hepimize nasip ve müyesser etmesini diliyor. Bir aradan sonra aile ilmihaliyle yine sizlerle beraber olacağımızı ümit ediyoruz değerli dinleyiciler. Şankılar bağlanmışken titredim efendim. Seni andım dün gece titredim.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 just kokar dediler onun geçti sokaklar günler kokar dediler Ötelerden kokularına geldin sandım dün gece özlerinden kokularına Geldin sandım dün gece Ötelerden kokularına Geldin sandım dün gece Ötelerden kokularla Geldin sandım dün gece Ötelerden kokularla Geldik bugünkü aile ilmihali bölümüne. Bugünkü aile ilmihali bölümünde gelinlik kıyafeti giymenin dini hükmü nedir? Bir hanımefendi diyor ki gelinlik giyme adeti nereden geldi bize? Böyle bir mecburiyet söz konusu mu bizim geçmişimizde? Bunun ekonomik durumla da alakası var mı? Gelinlik denen özel giyim en çok bir iki saatliğine kullanılmakta sonra bunca masrafa rağmen bir köşeye bırakılarak verilen para boşa gitmektedir. Ama diğer günlerde de giyilecek bir kıyafet tercih edilse yerinde bir seçim olur. Ona ne kadar para verilmiş olsa ne kadar pahalı da alınsa fazla rahatsız edici olmaz. Evet, hemen arz etmeliyim ki gelinlik giyme adeti diye bir olay görünmüyor bizim geçmişimizde. Bu böylesine güzel bir günümüzde güzel bir giyimimiz olmayacaktır demek değildir. Tam aksine böylesine güzel ve mutlu bir günde giyimlerin en güzelini giymek mümkündür ancak... ...burada en güzel giyimi tarif etmemiz gerekmektedir. En güzel giyim, Hristiyanların bir kısım yerleri açık saçık şekilde benimsedikleri giyim değildir. Bu onlar için en güzel giyim olabilir ama bizim için değildir. Bizim için en güzel giyim, ana, baba ve kardeşlerle birlikte damadın ve diğer akrabaların baktıklarında hicap duymayacakları... Aksine iftihar edecekleri giyimdir. Bu ise tesettürü tam temin eden giyimdir. Bugünkü gelinlik giyimlerinde ise teşhir esastır. Zavallı kızcağızı merasimdekilere teşhir esas alınmaktadır. Böyle bir gelinlik anlayışı bizim ne mantığımıza ne de meşruiyet anlayışımıza uygun düşmektedir. İştirak ettiğim düğünlerde Hristiyanlardan alınan giyimi ...asla hatıra getirmeyen gelinlikler giyilmektedir. Bu da günlük kıyafetten çok uzak değil. Tam aksine günlük giyimin en kıymetlisi en nadidesidir. Böyle bir uygulama şunu hatıra getirmektedir. Gelinlik denen özel giyim en çok 1-2 saatliğine kullanılmakta... ...sonra bunca masrafa rağmen bir köşeye bırakılarak verilen para boşa gitmektedir. Ama diğer günlerde de giyilecek bir kıyafet tercih edilse yerinde bir seçim olur. Ona ne kadar para verilmiş olsa, ne kadar pahalı alınsa göze batmamaktadır. Çünkü günlük giyimde kullanılmak suretiyle lüzumsuzluktan kendini kurtarmış olmaktadır. Aslında bu konu basit bir konu değildir. Kuvvetli bir iman, sağlam bir şuur, dağ gibi de bir şahsiyet istemektedir. Bu vasıflara sahip olan genç avamın tesirinden kurtulur. Aklın, mantığın ve imanın icabını istemekte asla çekingenlik duymaz, komplekse girmez. Aksine, eline bayrağı alarak öne düşmüş mücahidin cesaretini duyar, şerefine denk bir şeref duygusu içinde bulunur. Kilise giyimini taklit etmemenin verdiği iftihar duygusu, onun mesut ve bahtiyar kılar. Ancak bu duyguyu sıradan kimseler duyamaz. Sağlam bir İslam kültürü, Kuvvetli bir iman şuuru sonunda çıkılır bu yüce makama. Bu konuyu şöyle hükme bağlayabiliriz. Ya günlük hayatta da giyilecek cinsten bir gelinlik modeli geliştirip onunla bu ihtiyacı karşılamalıdır. Yahut da Hristiyanlardan gelen modeli Müslümanlaştırıp onunla durumu geçiştirmelidir. Birincisine muvaffak olamayanlar ikincisine de çare arayacaklar. Bu da ancak el yüz dışında. Tesettürü tam temin eden ölçüde olan gelinliktir. Şekil olarak kiliseden geleni hatırlatsa da tesettürü temin edeceğinden dolayı mahsur yok denilebilir. Ancak böylesine ciddi bir meseleyi sadece kızcağıza yüklemek haksızlık olur. Onu akrabaların iki tarafı da teşvik edip desteklemelidir. Zaten evlilikteki bir şart da tarafların birbirine denk olmasıdır. Yani küfür olmak. İki tarafın da düşünceleri, inançları birbirine yakın olmaktır. Böyle bir denkliğin varlığıysa lafla olmaz. İşte böyle konularda açık seçik ortaya çıkar. Kimde ne kadar kuvvetli iman, sağlam kültür, milli ve manevi zemin var. Kimde bunlardan nasip az ya da hiç yok. Buna siz manevi imtihanda diyebilirsiniz. Altınımızla bakırımızı meydana çıkaran imtihan. Değerli dinleyenler maalesef bu nikah meselesi öyle gündeme oturdu ki insanlar oraya geliyor. Bunu derken yapılan işin nikahın yanlışlığını kastetmek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. Sen kabul ediyor musun sen kabul ediyor musun? Evet evet şak şak şak şak alkış. Ondan sonra haydin bakalım. Bir de geninle damat salonun girişine duruyor. Çıkanlarla tek tek tokalaşıyor. Bakın şimdi değerler, ölçüler öyle alt üst olmuş ki. Bu artık günümüzün insanı tarafından normal adiyattan sıradan bir hale gelmiş. Şimdi değerli dinleyiciler bakın. Birbirine nikahı düşen bir erkek... ...bir kadınla tokalaşırsa... ...haramdır. Bir kadın da... ...kendine nikah düşecek... ...bir erkekle tokalaşırsa haramdır. Şimdi düşünün siz... ...bunu derken... ...şu veya bu kimseyi kastetmiyorum... ...ben size olayı takdim etmeyi... ...kendi açımdan izah etmeyi düşünüyorum. Bir genç kız veya bir genç erkek... ...en güzel giysiler giyinmiş... Kuaförlerde saçlar yapılmış, makyajlanmış ve oradaki tüm insanların karşısında oturtuluyor. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Her gelen bay olsun bayan olsun. Hele hele Antep için diyorum ben. Aman bacım hele gelin de nasılmış, hele güvey de nasılmış gibi böyle. Öyle bir süzülüyor. Şimdi bu bakışların içerisinde iyi bakışlar var, kötü bakışlar var. Yani bunu derken Orada nazar diye bir hadise var. Bu bakışlar bazen o yeni evli erkeği ve kadını öyle etkiliyor ki Günlerce hasta yatan insanı ben çok iyi biliyorum. Çünkü nazar vardır dinimizde de vardır. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönü de bütün cazibesiyle, bütün çekiciliğiyle o gençleri insanların nazarına takdim ederek insanların nazarlarının huzuruna veriyoruz. Sonrasında da tüm davetleri tokalaşarak hepsiyle tokalaşıp onları yolcu etme o da işin ayrı bir vehameti. Bir de şöyle bir düğün veya nikah düşünün ki insanlar bir araya gelmiş Baylar bayanlar ayrı ayrı oturmuş, dualar yapılmış, Kur'anlar okunmuş, orada güzel şeyler nasihat edilmiş ve sonrasında o yeni evlenen genç çiftle birlikte tüm ailelerin huzuru, selameti için, devletimizin, milletimizin, ülkemizin ve alemi İslam'ın insanlığın selameti için, huzur için dua edilerek fatihalar okunarak ayrılmış. Yani ben şu iyi bu kötü demiyorum ama sizlerin muhasebesine havale ediyorum. Onun için bazı hususları eğer birileri başlatmaz ise bu böyle devam edip gidecek. Ve bizden sonraki gelecek nesil de diyecek ki bizim atalarımız böyle demek ki bizim tarihimiz de böyleymiş. Ama görüyorsunuz ki hakikaten yanlış şeyler hayatımıza o kadar girmiş ki. Ve biz bu yanlışları doğru bilir hale gelmişiz. Doğru yapmışız. İşin en kötüsü de bu. Zaten değerli dinleyiciler, hiçbir şey bilmeyen bir insana bir şey öğretmek kolaydır. Ama bir yanlışı doğru bilen bir insana o yanlışı silip yerine doğruyu öğretmek çok zordur. Onun için bu bir yanlıştır. Bu yanlışı düzeltmek de hepimizin üzerine boştur bizden sonrakilere bir yanlış devretmemek için evet bir husus daha var onu da arz edip aile ilmihali bölümünü burada bitirmek istiyorum erkekler nişan yüzüğü olarak altın takabilir mi şimdi bu da önemli bir husus çünkü maalesef diyeyim Bazen camiye 5 vakit namaza gelen, haftada bir cumaya gelen insanlarda bile görüyorum. Parmaklarında altın yüzük var. Bu çok acı bir tablo. Hanımların beylerinin hizmetlerine ortak olmalarının tek şartı vardır. O tek şartta saydıkları hizmetlerinde beylerine yardımcı olmaları başka bir ifade ile evlerindeki sorumluluklarını yerine getirerek beylerinin hizmetlerine destek çıkmalarıdır. Sual, Buhari'nin tercümesi olan Tecridi Sarih'in bir hadisini açıklayan mütercim, nişan yüzüğü olarak takılan altın yüzüklerin erkeklere haram olmayacağını ifade etmektedir. Biz ise altın yüzüğün erkeklere haram olduğunu biliyorduk. Şimdi ise tereddüde düştük. Acaba bu izah hadisi tercüme eden zatın şahsi fikri mi yoksa alimlerin umumi hükmü mü diye bir soru var. Alimlerin umumi hükmü olduğunu söylemeye imkan yoktur. Zira bu husustaki delil açık seçiktir. Resulü Ekrem Efendimiz bir gün bir eline saf ipekle bir eline de altını almış çevresindeki Müslümanlara göstererek şöyle buyurmuştur. Şu iki nesneyi görüyorsunuz ya, ümmetimin erkeklerine bunlar haram kılınmıştır. Yani erkekler ne saf ipekten elbise giyebilirler, ne de altından yüzük takabilirler. Nitekim bundan sonraki devirlerde alimler, erkeklerin altından yapılmış yüzük kullanmalarını haram bulmuşlardır. Zikri geçen eserdeki izahın da mütercim demek istiyor ki, Resulullah'ın haram olduğunu bildirdiği altın, erkeklerin zinet olarak kullandığı altındır. Nişanda takılan altın yüzük ise zinet için değil de evlilik işareti için takıldığından haram olan zinet altınından sayılmaz demiş o mütercim. Ancak bu görüş alimlerin çoğunluğunca doğru bulunmamıştır. Zira nişanlılık ve evlilik işareti olarak takılan yüzük hanımlar için altından olması gerekliyse de, Erkekler için gümüşten doğulur, gümüş yüzük bu manayı daha huzurlu ve uğurlu şekilde ifade eder. Bu yüzden birçok kimseler akik taşlı gümüş yüzük takarlar, sünnet olarak bunu kullanırlar. Erkeklerin nişan yüzünden ayrı olarak başka yüzük takmaları da doğru değildir. Hele bazı kimselerde kaşı parmak ucu büyüklüğünde altın yüzükler görmekteyiz ki bunlar bir kompleksin ifadesi gibi geliyor insana. Adam olanın kafası dolu, gönlü hoş olmalı, bir takım altın, tunç, demir halkalarla insana ne fikir gelir ne de keramet. Hani anlatılır ya, bir padişahın saati bozulmuş, neşesi kaçmış, hekimler muayene edip son çareyi dertsiz bir adamın gömleğini giymesinde bulmuşlar. Çevredeki neşe ve huzuruyla meşhur olan bir çobanın dertsiz adam olduğunu söylemeleri üzerine çobana gelip, Gömleğini sultan için istemişler. Dertsiz çoban gülerek omuzlarını silkmiş, istediklerini veremeyeceğini söylemiş. Niçin diye sorunca da şu karşılığı vermiş: Benim gömleğim yok ki. Ben hep çoban kürküyle gezerim. Kafaya, gönüle fikir zineti takmalı. Yoksa parmağa kola takılan maden parçalarıyla huzur gelmez, adam olunmaz. Bu noktadan. Gerek yaşlı gerek genç, ne olursak olalım çok değerli çok kıymetli bay dinleyinlerimiz, mümin erkekler altın kullanmamalı, altın yüzük takmamalı, altın künye takmamalı, altın kolye takmamalı, altının mümin erkekler için haram olduğunu bilmeli. Ve ona göre şimdiye kadar yapmış ise bu gibi hataları bundan sonra onları çıkararak bunu da anlatırken aklıma halet bin Velid geldi. Hani Halid bin Velid Medine'ye Efendimizin huzuruna gelince Efendimizin huzurunda Müslüman olduktan sonra hatırlarsınız çağrı veya Er Risale'deki o manzarayı boynundaki, kolundaki, parmağındaki şeyleri çıkarıp üzerindeki elbisesini, cübbesini de çıkarıp Efendimizin altına seriyor. O zinetleri de Efendimiz'e vererek Allah yoluna tasattuk etmesini rica ediyor. Bu noktadan imana eren, imanın kalbe taht oturduğu bir gönlle sahip olan bir mümin erkek Allah'ın haram saydığı, haram kıldığı şeyleri taşımamalı. Onu taşıdığı zaman Parmağında kolunda boynunda ateşten bir halka taşıdığı şuurunda olarak o ateşten halkayı ateşten kolyeyi ve ateşten künyeyi bir an evvel çıkarıp Allah yoluna infak etmeli eğer durumu müsaitse. Yoksa başka ailesinin veya kendisinin bir ihtiyacını harcamalı ve Allah'ın yasakladığı bu işi yapmış olmaktan kurtulmalı diyoruz. Bir aile ilmi sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbet programında yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevginin, muhabbetin eksik olmamasını ve yine dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını ve o dualarınızın Cenab-ı Hak nezdinde kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini niyaz ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Bir dua ve şiirimizle huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyorum efendim. Rahim Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevi kirlerden arınma fırsatları veren, merhametliler merhametlisi Rabbimize hamd, Cenab-ı Hakk'ın ona itaati, kendine itaat kabul ettiği bir kıble nüme olan, Mümtazlardan Mümtaz Efendimiz'e Onun Pak Ailesine Seçkin Asabına Salatü Selam ediyor Ve Bir Kez Daha El Eman Diyerek Ulu Dergah Önünde Diz Çöküp Yalvarıyoruz Ey Her Türlü Tasayı Gamı Ve Kederi Giderip Uzaklaştıran Hevanın Ve Her Zaman Kötülüğü Emredip Duran Nefsi emmarenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara Kurtuluş yolları açan Rabbimiz Sen her türlü eksiklik ve noksanlardan münezzehsin Bizim endişe ve tasalarımızı da gider Ve bizi seninle olmaktan alıkoyan bütün kayıtlardan azad eyler Rabbimiz senden bizi affetmeni Bize afiyet vermeni ''Bizi siyanetin altına almanı, riayetinle gözetip kollamanı, inayetinle teyit buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı dileniyoruz. Ey Rabbimiz nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten sana iltica ediyor. Şeytanın ve inscin bütün mahlukatın zararlarından sana sığınıyoruz. Medet dileniyoruz Rabbimiz.''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 Evvel, nezdinde bu mananın adı ezel yok. Nihayetin olmaz sana hitam. Halka Sensin seninledir devam. Tekmil varlık nezdindeki bir nurdan ol dedin oldu bir ışık bir nurdan her şey. Bu baş döndüren ahengiyle göz kamaştıran nuru ve rengiyle Delal'dır varlığına şüphemiz yok. Her yanda akan nurlar oluk oluk. Sendendir her çehrede parlayan nur, sendendir ruhlarda duyulan huzur. Yeryüzü senin ihsanlarınla var.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 bilen bilir onların önü açık bilmeyenlere de lütfeyle azıcık pervane gibi ışığa koşanlar her an bir korla yanıp tutuşanlar başları dönmüştür senin şevkinden mahmur gezinirler senin zevkinden senden gayrı her şey onlara ayar sensin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 Kalmasın nuruna ermedik gönül, kalmadı pek çoğumuz tahammül. Bizler senin elinde bir neyiz, her zaman seni söyleyen nameyiz. Sal gönüllerimize bir inşira, gelsin artık vadeylediğin sabah. Yıllar var ki gönüllerimiz kebap, ruhlarımızda acı bir ızdırap. Boynumuz tasmalı birer bendeyiz. İltifatını umacak sindeyiz. Gerçi bazen sarsık, bazen zindeyiz. Ancak her dem peygamber izindeyiz. Doğsun ey Rab beklediğimiz felah. Ve dinsin artık her türlü ahuva. Gelsin o nur efşan günlerden haber. El açıp, İnlediğimiz bir seher Arza ne hacet Halimiz ayandır Nur bekliyoruz Bir hay bir zamandır